Aksu Hanu Teala Hazretleri dediğiyle bizleri buraya cem eğlediği gibi yarın ya metule sarayda kıyamet gününde habibim sancak altına böylece lütfu keremiyle cemeyleyip yed-emre ile cem yed Muhammed yed-mi yed-i Hadar'dan mid-i yed Hasaneyl-i Ahseney'inden abi keçerde midri silah Bayram gününe yetişip Ferahlandığımız gibi yarın aşıklar bayramı olan, batlı bu alam maksadı rane bulunan cemal ve baki mali ilahi şerebüzleri altıfeleye. Kadı Eflerhan menteşek ya, eden, ahlakını temizleyen, kalbinde haktan gayri olan şeyleri çıkaran kimse muhakkak felaha erdi. Yani bugün Ramazan-ı Şerif'te orucunu tuttu, namazını kıldı. Tabi yalnız Ramazan'a mahsus değil. Eyyam-ı namaz de namazını kılmış idi. Ramazan geldi Ramazan'da, hatta hala ve Tekaddes Hazretlerine ibadetini çoğalttı, da tuttu, zekatını da verdi, sadakasını verdi. Oruçla nefsini terbiye etti, nefsine dizgin vurdu. İşte bu kimse muhakkak surette felaha nail oldu. Yani felaha demek ki ahlet alevindeki korkulardan, akabelerden emin oldu. Cennete dahil oldu. firdevs alada Âlâ'da, civarı Mustafa'da iskân oldu. İnsanların zahirleri insan olduğu gibi batınlarının da yani iç alevin de insan olması lazımdı. Birçok insan var Diyor ki zahirde insan görünür, fakat hakikatte yani onun ameli kimisinin kobra yılanı, kimisinin akrep, kimisinin domuz, kimisinin fare ne varsa böyle haşerat, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı halkettiği batını o sufatladır. Onun için Cenab-ı Allah buyurur ki kitabe keriminde, Kafirler hakkında, Onlar yaradılışta, yaşayışta hayvanlar gibidir, dalalette, felakette. Hayvanlardan daha edna ve eşnadır diyor Cenab-ı Hak kafirler için. Galime imanın birinci alameti en yüce mertebesi buyurun hep beraber eşhedü en la ilahe ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. işte la illallah Muhammed Resulullah eşhedü illallah ve eşhedü enne Resulullah bu ala mertebesi bir de Edna mertebesi var. Altmış küsur şubedir iman. Edna mertebesi de yollarda insanlara eziyet veren şeyleri kaldırmak. Yola taş atmışlar. Yola taş atmışlar, çöp atmışlar. Bunları izale edenler, bunları izale etmek, temizlemek, kaldırmak imandandır. Bu da imanın şu abatından ya. Yolları kirletmek değil, yolları temizlemek. İnsanlara eza ve cefa verecek şeyleri yollardan kaldırmak, izale etmek. Halbuki bizden ne yaparız? Ekseri zamanlarda çöplerimizi filan böyle hiç düşünmeden. Çünkü neden işte zahiri insan olup hakikati hayvan olursa bir adamın o düşünce ona verilmez. Kendi mefaatından başka bir şey görmez o. Ancak egoistin kendi mefaatını görür. Kendi mefaatı için her şeyi feda edebilir. Yola çöp atar, taş atar. <gülüyor> efendim, şöyle, yolu kirletir. İdranı yapar yola. Pisliği atar filan. Halbuki Cenab-ı Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Küllü muzim her eziyet veren kimse o kimse cehennemdedir mümin kardeşine eziyet cefa verdi mi o kimse cehennemdedir her muzi eziyet verici müminin elinden ve dilinden kimse zarar görmez menfaattan başka ancak menfaat görür müslüman konuştuğu vakitte hakkı tavsiye eder hak konuşur hakkı tavsiye eder sabrı tavsiye eder Sabreder, musibetlere ve insanlar O'nun elinden ve dilinden daima hayır görürler. İşte Allah'ın da salih kulları bunlardır yani yarın, yövüm, kıyamette, bu alemden sonraki alemde. Malu ya bu alem gelip geçişidir. Bayram günleri bize bunların Cenab-ı Hak gösterir ama görene, görene, körene. Geçen bayram günü burada birçok bir çok, ah, ah, yaranımızdan birçok kimseler hayattaydılar. ...bu bayram yoklar. Ha. Onları buraya getirirken kendilerine sormuşlar siz dünyaya getirelim mi diye. Yani güzel sordular. Buradan giderken de sormadılar, siz götürelim mi buradan diye. Ha, getiren ve götüren Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. <Gülüyor> akın akın, halk <Gülüyor> doğru akmakta. Dün biz burada <Gülüyor> söyleyeyim, hatim duası yapacaktık bildik ahbaplarımızın bu, bu yani bu mescide giren zevaattan ölenlerin isimlerini saymaya başladık. Korktuk. Eyvah! Hayatta olanlardan daha çok ölenler. Bildiklerimiz yani. Vuh, eskiden ölmüşler. Onlar ayrı dava Bak geçen bayram annen yahut haminden yahut deden sade geçen Ramazan böyle iftara beraber yapmıştınız. Şimdilik onlar çekildiler ve gittiler amel sandığı olan Kabiristan'a, yalnızlık evine vardılar. biz de gideceğimiz yer orası. Öyleyse bizi buraya getiren de götüren kuvvet ki Cenab-ı Hak'tır Celle Celaluhu Hazretleri bize niye bu haleme getirmiş? Bunun illetini arayacağız, sevmeyi arayacağız. <Gülüyor> Gene Cenab-ı Hak haber vermiş Keriminde: ı Kerim'inde. <Gülüyor> billah, ve billah وَمَا حَلَكْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ اِلَّا لِيَعْرِفُونَ ben cinilere ve insanlara ancak beni bilip bana ibadet etmeleri için hak etti. Böyleyse biz kulların vazifesi, Rabir alemini tanımak bilmek ve Allah'a ibadet etmektir. Zaten ederse iki cihanda aziz olur. Çünkü Allah'a kul olan kul olanlar iki cihana sultan olurlar. Babalarımız, avay icadımız Allah'a kulluk ederlerdi. Allah onlara ruberini Asya'yı, Afrika'yı açtı, fethettirdi. Sonra biz bozduk, azdık, bozduk. ibadet ve taati terk eyledik. Bir takım şeytanlara tabi olduk. Efendim namazda ne vardı öyle şey? Kalbin temiz olsun. Sofuların efendim namazı varsa bizim niyazımız vardır filan diye böyle harbiy gö. Üsvetü'l hasene Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam o nasıl gittiyse onun yolundan yürüyeceğiz. Onun çizdiği yoldan yürüyeceğiz. Onun yaptığı gibi yapacağız. Bize kurtuluş çaresi o. Allah'a giden yollar o kadar çok ki her mahlukatın nefesi sayısınca. Fakat bütün yollar kesilmiş ancak bir kapı açık kalmıştır. O da Hz. Peygamber'in kapısı. Yani Bab-ı Muhammediye açık kalmıştır. Oradan giren yakın bir zamanda vusata erişir. Yakın bir zamanda uslata girişir. Oradan girmese iş uzun olur. Dolaşın durursun. Çöllerde halak dolabilirsin. Yani şimdi İslam Allah tarafından bir nurdur. Allah te seni kendi dinine layık görmüş. Sana mümin diye hitap etmiş. Kendi ismini sana vermiş. Allah'ın da bir ismi mümindir. Az evvel bu da hocamendi bir hatta. Vallahi'l le ilahe illa rahim. ilahe el selamül müminül mehyimnul azizül Allah kendisi mümindir sana kendi ismini vermiş. Ve cenneti sana hazırlamış. Cennetin bütün nimetlerini saraylarını, hurilerini, orada bulunan bütün nimet-i hepsini hepsinin Kimler için? La ilahe illallah muhammed rasulullah Resulullah deyip, risal ikrar eden kalbi-i tasikirde şimdi hazırlanmıştır. Ve amal salih ile de bu, bu iman nurunu muhafıza ederse, zira ibadetsiz mücadet iman, rüzgarlı havada yanan muma benzer. Nasıl ki rüzgarla havada mum sönerse, İbadetsiz imanın neticesi, o iman selp olunur. İman nurunun feneri ibadettir, amal-ü salihattır. amal salihatın feneri güzel ahlaktır. Çünkü bir adam yevmi kıyamette namazıyla, abdesiyle gider, fakat öteginin malını çalmış, ikini incitmiş, hiç mümin namaz bir Müslüman bir şey yapar mı? Yapmış da böyle. Sonra hak sahiplerine bunun kılmış olduğu namaz taksim olur Verdiği zekat taksim olur sevabı hak sahiplerine. Yeterse hala yetişmezse hak sahiplerinin günahını alırlar. Buna yüklerler. sünnetü tur yafin cehenneme atarlar. müflis olur adam ikas etmiş olur. Bu kıyamet haktır ve gerçektir. Bu bayramlar fukara için musibet günleridir. Zenginler için nimet günleridir. Müminlerin iki ferahı vardır. Birisi iftar ettiği vakitte ferah ikincisi Cenab-ı ettiği vakitte ferahı vardır. Zahidler cennete dahil olurlar. Aşıklar cemale ve muhsuta dahil olurlar. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ı sev ve Allah'ın sevgisine layık ol. Ve Resul-i Ekrem'in <gülüyor> yolundan yürü. Resul-i Ekrem'in aline, evladına, eshabına, ensahına selatü selam oku. Ve peygamberine selatü selam oku. Arayı iyi yap. Çünkü yarın kabre girdiğin vakitte evvela sana bundan soracaklardır. Resul-i Ekrem'den soracaklardır. Bu zatı nasıl biliyorsun diyecekler bayram çocuklar içindir ama fakir çocuklar için bir bela musibet günüdür fukara için böyledir ve bayram bir remizdir aynı zamanda kıyamet gününün bir remzidir bayram sabaha bakarız ki halkın bir kısmı otomobillere binmiş bir kısmı yaya gidiyor bir kısmı bineklere binmiş aynı bunun gibi yarın kabirlerimizden kalkıp arsayı mahşara vardığımızda bir kısım halkın kabrine Allah binekler gönderecek وَنَحْشَرُ الْمُتَّق۪ينَ اِلَا رَحْمَانِ وَفْتَى Muttakilere bıraklar gönderilecektir. Mahşerin i remze der. Göreniz şu. Kimisi fakirdir. Kıyamet gününde kimisi fakir böyle bu şekilde. Kimisi bileklere binmiş, kimisi yürüyor. Kimisi aç, kimi giyimli. Kimi eski giyimli, kimi yeni giyimli. Mahşer gününün numunesidir, remzidir yani. Bunlar olacak mı? Olacaklardır. Olacaktır. Yani seni beni yoktan varladın Allah... Tekrar bizi öldürecek. Sonra bizi tekrar yaratacak. Sonra tekrar öldürecek. Ondan sonra tekrar yaratacak. Bizi Efendime söyleyeyim. iki fıkıya ayaracaktır. فَفَرِكُمْ Bir kısmı ehl nar, bir kısmı ehl cennet. ehl cennet olanlar, La ilahe illallah dinle. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler. Bunu lisan ikrar kalbiye tasdik edenler. Ne okumuyorsun? benden beraber zarar etmeyeceksin. Oku. La ilahe illallah Beş vakit namazlarını kılanlar, pislikten sakınanlar, ucubdan, kibirden, ucubdan, kibirden, riyadan, hasetten, gadaptan kendini koruyanlar, hubb-u malden, hubb kendisini beri kılanlar, dünyadan ve dünya elinden yüz çevirenler, bunlar ehl cennettir. Bunlar rahata koşacaklardır, sultan olacaklardır. Böyle olmayıp nefsinin peşine düşmüş, şeytan yolundan yürümüş, Yalan, dolan, ibadet yok, tahat yok, temizlik yok, ne batın temizliği, ne, ne zahir temizliği, ne iç temizliği. Gelmiş geçmiş dünya yalnız yemek, içmek, yani iki yere hicat etmiş. Birisi yüz numara, biri mutfak. Böyle zannedenler, ve yürhîmül emelü, emel besleyenler, emel. şu şöyle yapsam, bunu böyle yapacağım diye ara düşünmeyerek, onları felsefe ve talimini yakın zamanda bileceklerdir. Yakın zamanda nereye gittiklerini öğreneceklerdir. Fakat işten geçmiştir. Şimdi bugün camiye gelen müminleri Cenab-ı Hak meleklerine gösterir. Der ki ey meleklerim siz Ademoğulları için ya Rabbi bunlar kan döker, kainatı tesada uğratır diye söylemiş, söylemiştiniz bana. Halbuki bak onlar ne yaptılar? Beni dinlediler. İbadet ve taata bulundular. Şimdi ibadet ve taatların ecirlerini camilere toplanarak benden istiyorlar uzakta yakından geldik buraya. Şahit olmuş ki Zat-ı Ecelle alama kısa onların cümlesini affı mafret ettim. Onun için bayram bayram yani Ramazan geçti diye bayram yapmıyoruz Ramazanda af olduk diye bayram yapıyoruz. Tertemiz olduk. Oruçlanlar, namaz kılanlar, Allah'a zikredenler tesbih edenler sadaka zikkat verenler hayır işler yapanlar analarından doğdu gibi oldular. Böyle yapmayanlar da Cenab-ı Hakk'ın merhametine kaldı işi. Bunların Allahü Teala onları da af etsin. Yani Cenab-ı Hakk'ı dinlemediler. O kadar ona nimet verdiği halde. Dedi ki gündüzleri yeme dedi bir ay dedi. Geceleri ye dedi. Allah'ı dinlemedi ve ne yaptı? Orucunu yedi, namazını kılmadı. Fıski fesatta dolaştı falan. Onların işi Cenab-ı Hakk'a kaldı. Allahü Teala inşallah onları da affetsin diyelim. Başka bir şey. Şikayetlerini saadete kalbetsin. Amin. Bir daha seni inşallah böyle Ramazan-ı Şerif geldiği vakitte evlerime söyleyeyim. Onlar da orucu hazırlanmalıdır, Oruçları tutmalıdır verip pişman yaptık ara pişman olmadılar. Oruçları yiyenler yani. Eyvah biz ne yaptık Amin. diye. Ve tekrardan da şey oruçları tutmalı ve Cenab-ı kulluk etmelidirler ki iki cihanda acı acı Fakat halkın böyle af olduğunu gören Halkın böyle af olduğunu gören iblis, müthiş bir sayha vurur. İblis dediğim şeytan yani. Büyük bir sayha vurur. Bütün avanı, alanesi, orduları başına toplanır. Nedir Efendimiz seni kızdırar? Allah, ümmeti Muhammed'i af etti Af Affaradılar, cehennemde kimse kalmadı. Hadi bakayım gösterin kendinizi, onları işçiyle fışkıyla azdırın, Allah'a ağası kılın. Tekrar cehenneme girmeye, onları ne yapın? Cehenneme sokunuz. Hadi bakalım. Onun için bakacaksın, şimdi sabah namazını tesbih eden bazı Müslüman, öğleden sonra içki içecek birinin kafasını kıracaktır. Ya arabasını bir yere çarapacaktır. Veyahut anasının, babasının göğününü kıracaktır. Ya evlatlarının göz gözyaşını döktürecektir. Cehenneme gidecektir. Onun için şeytanı silindirme. Tertemiz olduğun Allah senin sırtına bir beyaz elbise giydirdi. Tozdan, topraktan biri, tahir, temiz, onu kirletmeye korkma. Ve bayram günlerinde sadakat ile, fukara'ya yardım ile, ağlayanların gözyaşını silmekle hakkın rızasını kazan. Allah'ım. gidiniz, ölmüşlerinizden ibret alınız, ölenlerden. Onlar da bizim gibi insanlardı, bayram görmüşlerdi, seyran görmüşlerdi, Şimdi hepsi çekildiler. Arka su yatıp ehl-i kubur, etli huzur, onları gidin görün, üzerindeki otları yolmayınız, otlar tesbih eder meyitlere. Otları yolmayın üstünde. Bazıları ahmak ot otları yoluyor. Yolma sakana. Her ot tesbih eder, zikreder yani Cenab-ı Hakk'ı. Alttaki bulunan mümkite faydası vardır. Koparmayınız. Hı. Üzerine çiçekler ikiniz, servit Çok büyük ecruya sevabı vardır. O servi devam ettiği müddetçe defter amalin kapanmaz. Ölsem dahi hem defterine sevap yazılır. Camiye gelenler hangi yoldan geldilerse, hariç yoldan dönmelidirler. Zira yerler, taşlar yarın, yavrum ve kıyamette sana ve camiye giren mümine şehadet edecektir. Ya Rabbi üstümde abdesti olarak üzerinden geçti benim diye. Allah her şeye kadirdir. Dili konuşturan taşı konuşturur. Taşı konuşturan eli konuşturur. Allah suyu ateş, ateci su yapar. Allah unu kum, kumu un yapar. Allah senin düşmanını senin belinde taşıdır. Allah'a eder. Allah. Allah her şeye kadir kalimdir sevgidir, basirdir ve izan şeyin en yakuleye hukum beye bir şey mirad mi oldu emreder hemen zahir olurum her şey hiç ona karşı kimse gelemez işte o Rabbin biz kullarıyız bizden ibadet ve taat istiyor bizden muhabbet bekliyor muhabbet istiyor sakın zinher isyana doğru gitmeyiniz iyi bir şey değil isyan etmek Cenab-ı Hakk'a akıllı kişi değil ben daima söylerim. Allah'ın mütehacı olduğun kadar Cenab-ı ibadet kıl. Ateşe tamir edeceğin kadar da günah işle. Bak ateşe elini bas ne kadar edebiliyorsun. Bu binler sene sürebilir, yüzler sene sürebilir ahlat-ı Dünyada nasıl devletin hapishanesi varsa, bir kanunu varsa, kanunu dinlemeyenleri hapse atarsa, devlet Allah hükümetinde bir hapishanesi vardır. İçine cehennem derler. Paçayı kurtaramazsın. Dünya aleminde kurtarabilirsin paçayı. Çünkü karşındaki adam senin cinsindedir. Yalan söylersin, dolan söylersin, bilen belki onu ikna edersin. Kendini kurtarırsın. Fakat yövmü kıyamette ağızlar mühürlenir, eller konuşur, ayaklar şahit olur yapacağında Kurtulamazsın yani. Onun için aklı başına al, ibadet ve taatına devam et. zikullah ile meşgul ol. Dini zikrullah ile süsle. Gözünü ibret ile süsle. Kulağından gafil pavurunu çıkar, Allah, Allah kitabına, Allah'ın emirlerine kulak ver. Ve işit ve anla ve iyi anla yap, ihlasını yap, cennete dahil ol. Bak ne diyor Hazreti Enes? Hazreti Enes diyor ki, bayram beştir diyor. Bayram 5'tir Halbuki İslam'da bayram ikidir. Birisi Ramazan bayramı, biri Kurban bayramı. Şeker bayramı değildir, Ramazan bayramıdır. O şeker bayramı, hamursuz bayramı, gül bayramı, kamuş bayramı Yahudiler olur. Müslümanlar Ramazan bayramı vardır. Bir de hac bayramı var, kurban bayramı vardır. Hac bayramıdır o. Ramazan bayramı bir gün, hac bayramı dört gündür. Senede beş gün oruç tutulmaz. halandır. Ramazanda yemek neyse, bayram günü oruç tutmak aynı günahdır gü gü yani. Bu ne demek istiyor Hasdeniz? Müminin beş bayramı vardır diyor. Bakalım neymiş? Birincisi, bir kimse günah işlemeden bir günü geçirirse... Gününü günahsız geçirirse onun için bir bayramdır. Allah Allah. Allah'a karşı az yol, İslam böyle. Gününü günahsız geçirdi, ibadetle atla geçirdi. Müminin birinci bayramı budur. İkincisi bu alemden imanlı göçerse. Çok güç, çok korkunç bir hadise bu. Ölürken imanlı mı göçeceğiz, imansız mı göçeceğiz bilemiyoruz bunu. Diyor ki yalnız Said-i Hudri Hazretleri bir adam diyor imansız ölmekten korkmazsa bir kimsenin kalbinde bu endişe bulmazsa o adam imansız ölür diyor. O kadar korkacağız işte. Gece gündüz Ya Rabbi imanımızı yoldaş et. Görmüyor musun? Bugün de kırk rekat namaz var. Her rekatta bir ihdine sırat müstakim diyoruz. Ya Rabbi sana varan doğru yolda ayaklarımızı sabit kadem ile biz. ayaklarımızı kaydırmadan derade bir sık etme diyoruz. Bir adam ölürken eğer imanlı göçerse o müminin o da bayramıdır. Şeytan da kabire kadar senden gelir. Senden uğraşır yani. İmanlı göçtüğüm o takdirde bayramın seni. İkinci bayram da bu. Allah cümlemize imanla netçerek almak. Bak efendiler, bir adam imansız ölürse yani mümin olarak ölmezse iman ölürse bir kimse o adamın arkasından dünya dolusu altın dağıtsalar ruh için nöbet okusalar, fetneler okusalar ona hiçbir faydası yoktur. İlle imanlı giderse o vakit Cenab-ı Hak onu afu mağfiretle affeder yani. İman köştüğü mü arkasından milli bir adaveref tedavi Kur'an-ı Kerim beyanına göre ardınısu altın dağısalar ona bir faydası yoktur. 3. bayram kabre girdiğimiz vakitte Hazreti hep bunlar üzerine size konuş çok şeyler bak ister ama vakti yok. 3. bayramımız kabre girdiğimiz vakitte iki melek gelir. Münker ve Nekir melekleri isimleri. Münker nekir değil, münkir değil. Münker ve Nekir melekleri gelir. Bunlar soru sorarlar adama. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kur'an nedir? Her imtihanın soruları gizlidir. Din soruları gizli değildir. Hazırlan. Bazı adam kabirde bunu görünce meleklerin şiddet ve dehşetini dili tutacak, çaresiz kalacaktır. Cevap veremeyecek yani. Onun için, üçüncü bayramda eğer kabri, kabirde sorulan sorulara bir mümin cevap verirse eğer, üçüncü bayramda o müminin. Dördüncü bayramı, وَفَرِيْكُمْ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْكُمْ فِي السَّيْرِ Mahşer günü ikiye ayrılır. Saidler tarafına, iyi insanlar tarafına, salihler tarafına ayrılırsan, üçüncü bayramın seni. Allah. <gülüyor> Dördüncü bayramın. Beşinci bayramın cehennemden kurtulmak ve cennete dahil olmaktır. Cehennemden lütfü keremi ilah ile kurtulur. Cennete dahil olur. Peygamber Efendimizin arkasında önde Resul-i Ekrem arkasında bizler olduğumuz halde cennetin kapısına varırsa eğer cennet-i aliyada senin beşinci bayramındır. Bir bayram daha vardır ki buna ekli olarak yani oruçtan müminlere Cenab-ı Hak cemalini gösterecek. Demiş ki Cenab-ı Hak her ibadetin sevabını Allah beyan etmiş oruca gelince ene uziyibih yahut ene eziyibih ben, orucun sevabı bana aittir, ben vereceğim demiş Cenab-ı Allah. Söylememiş ne olduğunu. Cennet dememiş, rıdvan dememiş. Buyurmuş ki, en azibi, oruçlanların mükafatı bana aittir. Ne olduğunu bilmiyoruz, Allah gizlemiş bunu. Oruç tutmayanlar da, yani özürsüz, hasta oruç tutmayabilir, Allah müsaade etmiştir. Seferde olan oruç tutmayabilir, Allah müsaade etmiştir. Emzikli, kadın, yaşlı kimse tahammül edemiyor. Cenab-ı Hak onlara müsaade etmiştir, hepleri usulleri vardır şeriatta. Ama oruç tutmak kudretlerinin malik olduğu halde orucu tutmamış. Değil mi? Cezasidir bilir misin? Ölürken bütün denizlerin suyu tatlı olsa, nehirlerin suyu tatlı olsa, kuyuların suyu tatlı olsa buna verseler mutlaka susuz ölecektir. Oruç tutmayanlar. şeytan getirecek diyecek ki imanını verirsen sana su vereceğim diyecek ve imanını alacaktır. Gitti Hatta merhum annem Allah rahmet edesin yanına gittiğim vakitte bana öyle söyledi. Dedi ki şeytan geldi bana dedi ki dedi İmanını bana versene diye söyledi. Ben dedim, ben imanımı sana niye vereyim dedim. Seni koca kapalı diye bana başını diye çıktı gitti dedi annem. Öldüğü gün. Aynen, aynen. Vallahi böyle aynen işte. Susuz. Sus kaldığı için suyu gösterecek. Diyecek ki imanını verirsen suyu vereceğim diyecek. Birçok adam o suyu içmek için imanını verecek. Ha, oruç tutmayanlar bu belaya çatacaklar. Oruç tutanlar ise mükafatı Allah'ın indiğindedir. Allah bunu gizlemiş. Ne olduğunu demişler ki meşai-i kerem hazratı büyük alimlerimiz, büyük bilginlerimiz, büyük ariflerimiz demişler ki gizlerine göre muhakkak Cemali Bahkemali ilahisini gösterecek. Sen ne anlarsın Cemali Bahkemali ilahiden? Onu bilenler bilir aşıklar. Bugün merhamet olunuz. yetimlere, yoksullara, kimsesizlere. Yetim diye görme. Allah senin ruhunu kabzeder, senin çocuğun yetim kalır bir daha aramaz, bir daha bayramaz sonra. Yetimleri okşa, Cenab-ı Peygamber de yetimdir. Bir kimse yetimin başını okşarsa, Resul-i Ekrem'e gibi. Sallallahu aleyhi ve sellemi. Ve buyurmuşlar ki, Kâfirli yetime evli gayrihi ke fil jannah, sadaka Kendi yetimine tekaffül eden ve gayrin yetimine, tekaffül eden onlara bakan yani yetimlere, onlar cennette benim şu iki parma kadar yakındır demiş, cennette Hı. beraberiz demiş. Zira Cenab-ı peygamber eğitim udaya büyümüştür. Yetimi okşarsan, seversen onu, Resul-i Ekrem'i sevmiş gibi olursun, peygamber senden hoşnut olur. Bir bayram sabahı Cenab-ı peygamber mesciden çıkmış. Gidiyormuş, bakmış çocuklar oynuyorlar, bayram günü oynuyor. Böyle <gülüyor> bir çocuk çarşı kenarda, üstü başı, tuz toprak içerisinde, oturup ağlıyor orada. Efendimiz gelmiş o ağlayan çocuğun yanına, selam vermiş. Evladım niye ağlıyorsun demiş, uyum bayram sevinsene. Demiş ki, amca demiş. Bugün demiş bayram zengin çocuklarına, onların sırtları pek güzel yeni elbiseler giydiler. Karınları tok, ceplerinde harçlıkları var. Biz öğretiyiz, ben yitimim, kimsem yok benim, babam kazada şehit oldu. Babam gazada şehit oldu. Annem de bir adama vardı, o adam beni sokağa attı. Üvey babam bakmıyor. E bugün benim şimdi bir şey bayram günü değil, musibet güldürür demiş. Onun için ağlıyorum demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şükürten bu sözü işinince gözlerinden yaş incihanesi gibi mübarek sakallarından göğsüne döküldü ve dedi ki ona evladım istiyor musun senin baban Muhammed aleyhissalatü vesselam? Ammin Hazreti Ali keramallahu ve şeyh, ablan Fatıma Tüzzahra, kardeşlerin Hasan ve Hüseyin, annen Ayşe olsun ister misin deyince yoksa sen Resulullah mısın dedi. Onun için eğer aklın başındaysa bugün gözyaşı sil ağlayanları sevindir ki Allah seni sevindirsin. Billahi Fatiha. Allahu <gülüyor>